Değirmenimden mektuplar. Yazar Alfons Dode. Yerleşme. Bu en çok tavşanlar şaşırdılar. Değirmenin kapısı uzun zamandır kapalıydı ve dört bir yanı otlar bürümüştü. Onlar da değirmencilerin soyu kurudu herhalde diye düşünüp buraya yerleşmişlerdi. Geldiğim ilk gece içerisi tavşan doluydu. Sahanlıkta, Abartmıyorum 20 kadar tavşan yatıyordu. Beni görünce beyaz popolarını hoplata hoplata vın diye kaçtılar. Umarım geri gelirler. Şaşıran bir diğer şahsiyetti 20 yıldır değirmenin üst katının kiracısı olan yaşlı baykuştu. Yukarı çıktığımda düşüncelere dalmış bir şekilde türemiş duruyordu. Bir an yuvarlak gözleriyle bana baktı ve gördüğü yabancıdan. Ürkmüş olacak ki tozdan grileşmiş kanatlarını çırparak hu hu diye bağırmaya başladı. Oysa ben bu sessiz kiracıyı çok sevmiştim. Hemen kontratın yayın yukarı katı ona bıraktım. Kendim de alçak tavanlı beyaz badanalı alt katlı yetinmeye karar verdim. İşte sizi oradan yazıyorum. Pırıl pırıl güneşe karşı kapımı açtım. Karşımda Gem çam ormanı. Sessizlik. Uzakta, lavantaların arasında bir çoğulu götüyor Bir katırın çıngıra çıngır diyor. Ah bu güzel değirmende, o gürültülü ve karanlık parisi özlemek mümkün mü? Taşınalı daha sekiz gün olmasına rağmen bir dolu izlenim ve anı edindim ben burada. Mesela daha dün akşam... Bir çiftliğin sürülerinin yerleden geri dönüşlerine tanık oldum ve bunu izlemeyi Paris'in en güzel manzarasına değişmem. Fransa'nın bu bölgesinde sıcaklar bastığında sürüleri Alp dağlarına götürmek adettir. Aile hayvanlarla birlikte orada 5-6 ay kaldıktan sonra sonbaharın ilk soğuklarıyla çiftliğe geri döner. Dün de öyle oldu. Daha sabahtan kapılar ardına kadar açıldı. Yemikler taze samanla dolduruldu. Gün içinde şimdi buradadırlar, şimdi şuraya gelmişlerdir diyerek gözler dağlara çevrildi. Sonunda akşama doğru uzaktan tozu dumana katarak gelen sürü nihayet göründü. Önde yaşlı koşlar, arkada koyunlarla ayaklarının altına dolaşan kuzuları, kırmızı pomponlu katırların sepetlerinde, Beşikle sallanır gibi gelen bir günlük kuzucuklar. Havlayan çaban köpekleri tepeden indiler. Gözümün önünden gürücüyle geçerek yuvalarına döndüler. Evdeki telaşı bir görmeliydiniz. Uyuklayan küme hayvanları, bütün o güvercinler, tavuklar, ördekler, hindiler, sıçrayarak uyanıp bağırışırlarken sürü de mutlulukla yemliklerine kavuştu. Ama ben en çok da Soban köpeklerini izlerken duygulandım. Sadık hayvanlar işleriyle öyle meşguldüler ki, bütün sürü yerine yerleşmeden ne bekçi köpeğinin çağrıları ne de kuyudan çekilen serin sürü sesi dikkatlerini dağıtabildi. Ne zamanki kapılar kapandı, işte ancak o zaman kulübelerine çekilip lıpalarını şapırdatırken ıssız dağ başlarındaki maceralarını anlatmaya başladılar. Bosta arabasında yolculuk. Buraya ilk geldiğim gündü. Eski püskü bir at arabasının içinde arabacıyı saymazsak beş kişiydik. Tıknaz, kıllı mı kıllı, leş gibi kokan, kocaman gözleri kan çanağına dönmüş, kulaklarında halka küpeler olan bir bekçi. İkisi de kıpkırmızı, tık nefes ama doğrusu mükemmel yufatlarına sahip olan Fırıncıyla çırağı. Önde, arabacının yanında oturan, kocaman, tavşan derisi kasketinin altında kaybolmuş, üzgün, sessiz bir adam. Bir de ben. Hepsi birbirini tanıyor ve hiç çekinmeden bağıra çağıra konuşuyorlardı. Bekçi, yabayla bir çobana saldırdığı için hakim önüne çıkarıldığını, şimdi oradan döndüğünü anlatıyordu. Fırıncıyla çırağı ise, Meryem ana ile ilgili ateşli bir tartışmaya girişmiş, atışıp duruyorlardı. O kadar ki arabacı bilerek araya girmese gırtlak gırtlar geleceklerdi. ''Bırak şimdi bunları, sizin gibi adamlara yakışıyor mu hiç?'' diyerek kırbacını sakşaklatınca adamlar sustular. Fakat bir kez coşmuş bulunan fırıncı bu kez de kendi köşesinde sessiz ve üzgün oturan kasketli adama sardı. ''Ya senin hanım?'' diye sordu alaycı bir tonla. ''O hangi senin müdaimi?'' Herhalde bu sorunun altında çok komik bir dokundurma vardı ki herkes bir anda kahkahalara boğuldu. Tek gülmeyen kasketli adamdı. Soruyu hiç duymamış gibiydi. Bunu gören fırıncı bana dönüp ''Siz bunun hanımını tanımıyorsunuzdur herhalde bayım'' dedi. Öyle farklı bir cemaatlendir ki kendisi. Kasabada bir eşini daha bulamazsınız. Kahkahalar ikiye katlandı. Bir tek kasketle kıpırdamadı. Başını kaldırmadan kısık bir sesle "Susana sen'' demekle yetindi. Ama şu uğursuz fırıncının susmaya niyeti yoktu. Ahmak, arkadaşın böyle bir hanımı olduğu için şikayet etmeye hiç hakkı yok doğrusu. Böyle bir eşle insan bir an bile sıkılmaz. Düşünün, kadın evleneli bir yıl olmadan kalktı, İspanya'ya kaçtı. Kocası arkasından ağladı, sızladı, deliye döndü. Sonra kadın, İspanyol kıyafetler içinde, elinde zilli bir tefle çıka gelmez mi? Aman saklan, kocan öldürür seni, dedik. Aman efendim, ne öldürmesin? Gayet mutlu, mesut yaşamaya başladılar da kadın kocaya tef çalmayı bile öğretti. Yine bir kahkaha tufanı oldu. Fırınca susar mı? Devam etti. Siz şimdi sanıyorsunuz ki kadın geri döndükten sonra durdu oturdu. Nerede? Ha bile bir yerlere kaçıp kaçıp geri geldi. Kocası da onu her seferinde iyi karşıladı. Hoş kadın doğrusu ya!'' Zavallı kasketli dayanamayıp acınacak bir ses de araya girdi. ''Sus artık fırıncı, yalvarırım sus!'' Tam o anda araba durdu. Fırıncıyla çırağa inip güle güle uzaklaştılar. Bir zaman sonra bekçi de inince kasketliyle yalnız kaldık. Herkes kendi köşesinde sessizce oturuyordu. Hava sıcaktı, gözlerim ağırlaşıyor. ''Başım düşüyor, tam uyuyacakken kasketlinin ''Yalvarırım sus artık'' diye haykırışı çınlıyordu kulağımda. Zavallı adamcağız da uyumuyordu. Cüsseli omuzlarının sarsıldığını, pervazı tutan kaba elinin titrediğini gördüm. Ağlıyordu. O sırada arabacı ''İşte geldik Paris'le'' diye bağırdı bana. Kırbacının ucuyla Yeşillikler içindeki Değirmenimi Göstererek Kasketinin Yanından Geçerken Yüzünü Görmeye Çalıştım O ise Hissetmiş Gibi Kafasını Kaldırıp Duyulur Duyulmaz Bir Sesle Bana iyi Bakın Dedi Bu Aralar Kasabadan İlim Bir Haber Alırsanız Failin Kim Olduğunu Tahmin Edebilirsiniz Küçük Solgun Gözleriyle Tükenmiş Ve Üzgün Bir Yüzdü Bu gözlerinde yaşlar, sesinde kim vardı. Kim zayıfların öfkesidir. Eşi olsam çok dikkat ederdim kendime. Korniusların Sırrı Ara sıra bana oraya bir şeyler içerek sabahı ettiğimiz yaşlı fülütçü Fransa'yı geçen gece gelip değirmenimin 20 yıl önce tanık olduğu hüzünlü bir hikaye anlattı bana. İhtiyarın anlattıkları öyle içime dokundu ki ben de duyduklarımı birbirimize aktarmaya çalışacağım. Bizim memleket beyim eskiden böyle durgun, hareketsiz bir yer değildi. 50 kilometre öteden oluk oluk insan öğütülecek buğdayını bize getirirdi. Köyün etrafındaki tepeler yel değirmenleriyle katlıydı. Onlar öğütülür, eşekler gidip gelir, değirmenlerdeki şenliklerde ben de flütümü çalardım. Ne yazık ki bir gün Parisliler gelip köyün yakınına buharla bir un fabrikası kurdular. Pırıl pırıl yepyeni bir fabrika. Tabi zamanla herkes buğdayını fabrikaya götürmeye başladı. Bizim değirmenler de iş yapmayınca bir bir kapandılar. Sonra da hepsi yıkıldı. Yerlerine asma ve zeytin dikildi. Fakat bütün bu hengame içinde tek bir değirmen direniyor, kanatları inadına dönüp duruyordu. Kornius'un değirmeniydi bu. Şimdi içinde sohbet ettiğimiz değirmen yani. Kornius da 60 yılını onlar içinde geçirmiş, yaşlı bir değirmenciydi. On fabrikası kurulunca sinirden deliye döndü. Köyün içinde bağırarak oradan oraya koşuyor. Gitmeyin oraya! Bu haydutlar buğdayı şeytan işi buharla öğütüyor. Bense Tanrı'nın nefesi olan rüzgarla. Diyordu ama nafile. Kimse dinlemedi onu. Çılgına dönen ihtiyar kendini değirmenine kapattı. 15 yaşındaki öksüz yetim torunu, hüveti bile yanına almadı da kızcağız çiftliklerde çalışmak zorunda kaldı. Herkes ihtiyarın kızı cimrilikten kapının önüne koyduğunu söylüyordu. Ama Korni Usta, sık sık torunu ziyarete gidiyor. Saatlerini ona bakıp ağlayarak geçiriyordu. Bu işte bir tuhaflık vardı doğrusu. Yalın ayak, başı kabak geziyor. de fakirlerin yanında ayakta duruyordu. Öte yandan kimse ona buğday götürmediği halde değirmenin kanatları hep dönüyordu. Geceleri eşeğiyle koca koca un torbalarını taşırken rastlıyorduk ona. Küllüler Kornos'ta ''Nereden buluyorsun bu kadar işi?'' diye soruyorlardı. ''Şşşt, ihlacat için çalışıyorum.'' diyordu da başka bir şey demiyordu. Hiç kimse, hatta torun Vivet bile, değirmenin içini görmediğinden söylentiler alıp yürümüştü. Para çuvallarının un çuvallarından çok olduğunu emindi herkes. Derken bir gün sır çözüldü. ''Ama bakın nasıl?'' Benim oğlan büveti ablayı yakmış. Ee, ben de gidip dedesinden kızı isteyin dedim. Fakat inatçı ihtiyar bir türlü kapıyı açmadı. İçeriden kız istiyorsan başka kapıya diye bağırıp beni kaldı. Mecbur eve dönüp de çocuklara olanı biteni anlatınca çok üzüldüler. Bir kez de biz gidip konuşalım dediler. Değilmene geldiklerinde kornos da yokmuş. Kapı kilitliymiş Ama bizimkiler açık olan pencereden içeri girmişler Bir de ne görsünler Ne çuval varmış Ne tek bir buğday tanesi Her yer toz Sefaret içindeymiş Bir kenarda da Derinmiş birkaç molos yolu duruyormuş Meğer bizim Korney Değilmenin onurunu kurtarmak için Un çuvalı diye Bu molos çuvallarını taşıyıp Durmuyor muymuş Zavallı ihtiyar Zavallı değirmen. Çocuklar iki gözleri iki çeşme dönüp geldiler. Onları duyunca içimiz kan ağladı. Bir an beklemeden bütün ahali buğday çuvallarımızı yüklenip değirmenin yoluna tuttuk. Vardığımızda sarının anlaşıldığını fark etmiş olan Kornos da başını iki elin arasına almış. Değirmenimin onuru iki paralık oldu. Artık beni ölüm paklar diyerek ağlıyordu. ''Hey Korne diye bağırıp çuvallarımızı eşeğe dizince gözlerini kocaman açtı. ''Şuna bakın, buğday, gerçek buğday bu. Sonunda bana geleceğinizi biliyordum.'' diye sevinç gözyaşları dökmeye başladı. O günden sonra buğdayımızı hep Korne Usta'ya götürdük. Derken bir sabah ihtiyar ölü verdi Ve değirmenin kanatları bir daha hiç dönmedi. ''Eh ne yaparsın beyim?'' Her şey gibi yer değirmenlerinin de zamanı gelmişti işte. Mösyr kitisi keçisi Parisli şair Pierre Gringora Ah Gringora, sen hiç değişmeyeceksin. Nasıl yani? Sana Paris'in en iyi gazetelerinden birinde köşe yazarlığı teklif edildi de sen kabul etmeyeceksin öyle mi? Güzel dizeler yazma aşkı seni ne hale düşürdü bir bak. Sefalet içinde sürünüyorsun. Haydi akasızlık yapma da kabul et şu köşe yazarlığını. Cebin biraz para görsün. Hayır mı diyorsun? Keyfine göre serbest yaşamak istiyorsun öyle mi? O zaman aç kulağını da şu hikayeyi dinle. Bak gör serbest yaşamak isteyenin sonu nasıl oluyormuş. Mösyö Sögen'in keçilerinden yana yüzü hiç gülmemişti. Hepsi de bir sabah iplerini kopardıkları gibi soluğu dağda alıyorlar, sonra da kendilerini kurduğun midesinde buluyorlardı. Ne sahiplerinin okşamaları ne de kurt korkusu yollarından alıkoyabiliyordu onları. Ne pahasına olursa olsun dışarıda özgür gezmeyi isteyen bağımsız keçilerdi bunlar herhalde. Mösyö Sögen tamam bitti, keçiler burada sıkılıyorlar. Artık başka keçi almak yok dese de her seferini dayanamayıp yeni bir keçi alıyordu. Bu kez alışması kolay olsun diye yavru bir keçi almaya karar verdi. Ah Gringuard, yumuşak gözleri, minik sakallı, çizgili boynuzları ve o uzun bembeyaz tüyleriyle ne güzel bir keçicikti bir görsen. Bir dostuydu ki sorma. Monsieur Suyan ona arka bahçeye bağlamış. İpi de uzun tutmuştu ki Sıkılmasın Ama bir zaman sonra diğerleri gibi Bu keçi de sıkıldı Dağa bakıp iç geçirdi Şimdi orada olmak Boynumu sıkan şu lanet ip olmadan Fundalıklarda hoplayıp zıplamak Ne güzel olurdu Keçi dediğin genişlik ister canım O günden sonra Bahçe ona der geldi Üzüntüden erimeye başladı Üzgün gözlerle dağa bakıyor Acıklı acıklı diye bağırıyordu. Derken bir gün sahibi onu sağarken, dile gelip ''Burada çok sıkılıyorum. Bırakın beni daha çıkayım.'' Demesin mi? ''Eyvah, bu da mı?'' diye çığlık attı şaşkınlıktan tüz kasesini elinden düşüren Mösyö Sögen. ''Ne yani, sen de mi beni bırakıp daha gideceksin?'' ''Evet, Mösyö ''Niye, burada ot yok mu?'' ''Var.'' ''Epin kısa geliyor? Uzatayım mı?'' ''Yok istemem.'' ''Peki ne istiyorsun?'' ''Dağa gitmek istiyorum.'' ''İyi de orada kurt var bilmiyor musun?'' ''Ben o kurdu boynuzlarım.'' ''Kurt senin boynuzundan mı korkacak?'' Ronaldo biliyorsun senden büyük boynuzları olan çok güçlü bir keçiydi.'' Geçen yıl sabaha kadar kurda kafa tuttu ama yine de onun midesini boylamaktan kurtulamadı. Zavallıcık. Olsun Müşir Sögen. Bırakın da ben de daha gideyim. Bizim Müşir keçiyi vazgeçiremeyeceğini anlayınca, onu karanlık bir ağla kapatmaya karar verdi. Böylece güya onun kaçmasını engelleyecekti. Ama kapıyı kilitleyip pencereyi açık unuttuğu için inatçı keçicik bir yolunu bulup pencereden atlayıp kaçtı. Niye kakır diyorsun gringoer? Keçilerin tarafındasın sen, biliyorum. Ama bak gör, sonunda ne olacak? Beyaz keçi daha çıkınca o kadar mutlu oldu ki sorma. Lezzetli otlar, renk renk çiçekler, mis gibi dağ havası. Gürül gürül akan sular. Boynuna takılı ip olmadan koştur koşturabildiğince. Bir aralık yamacın kenarından aşağı bakıp da müsün evi ve arka bahçesi gözüne ilişince Bizim keçiye bir gülmedir aldı. Aman ne kadar da küçükmüş diye geçirdi itinden. Nasıl sığmışım ben buraya onca zaman? Öğle saatlerinde karşılaştığı dağ keçileri onu bir prenses gibi ağırlayıp iltifatlar ettiler. Hatta simsiyah tüylü genç bir oğlakla koruda birkaç boş saat bile geçirdi. Derken birden hava serinledi. Yıldızlar birer birer belirmeye başladılar. Gece iniyordu. ''Bu kadar çabuk ha?'' dedi küçük geçişi şaşkınlıkla. Evin görüntüsü sislerin ardında kaybolurken köye inen sürünün çıngırakları duyuldu. İçini bir hüzündür kapladı. Sonra kulağına korkunç bir uluma sesi geldi. ''Uuuu!'' ''Uuuu!'' ''Kurttu bu. Gün boyu aklına bir kez bile gelmeyen kurt oradaydı demek.'' Tam o anda son bir ümitle aşağıdan onu çağıran Mösyö'nün borusu duyuldu. Kurt ''Uuu'' diye oluyor, boru sesi onu aşağı çağırıyordu. Gir dönmeyi istiyor ama kapalı kalmayı gözleyemiyordu. Bir hışırtı duyup arkasına döndü ki ne görsün. Kurt karanlıkların içinden kocaman gözleriyle ''Ona bakmıyor mu?'' Kurt kocamandı. Küçük keçiyi nasıl olsa mideye indireceğini bildiğinden hiç acelesi yoktu. Küçük keçiye bakarak hain hain gülüyordu. Keçicikse korkmuştu ama geçen yıl sabaha kadar dayanan arkadaşını düşünüp başını dikleştirdi. Savunmaya geçti. Başladı var gücüyle kurda toz vurmaya. Yalanım yok gringoar. Kurt belki on kez geri kaçıp soluklanmak zorunda kaldı. Bu bütün gece böyle sürdü. Keçicik orada durup göğe bakıyor. barı gün doğana kadar dayanabileyim diyordu. Derken yıldızlar birer birer söndüler. Bir horoz öttü ve küçük keçi sonunda sabah oldu diyerek kan içinde kalmış bembeyaz tüyleriyle yere uzandı. Kurt da bunu bekliyordu zaten. Hemen atlayıp onu yutuverdi. Elveda gringoar. Ben uydurmadım bu hikayeyi. Bizim buralarda hep anlatılır. Mösyö küçük keçisi sabaha kadar kurtla boğuştu. Sonunda kurda yem oldu. Duydun değil mi? Sonunda kurda yem oldu. Yıldızlar Bir Çobanın Hikayesi Köpeğim Labri ve sürümle otlaklarda bir başıma çobanlık yaparken tek bir kişiyle bile karşılaşmadan haftalar geçiriyordum. 15 günde bir önce çiftlikten erzak getiren katırın toynak sesleri duyulur. Ardından yokuşun kenarından çiftçi yamağının şen suratı ya da Norada teyzenin kırmızı başlığı yavaş yavaş belirince içime büyük bir sevinç kaplardı. Aşağıdaki son haberleri anlattırdım önce. Ama en çok da çiftlik sahibinin güzeller güzeli kızı Stefanet'in neler yaptığını merak ederdim. ''Yoksul bir dağ çobanı o kızın yaptıklarıyla neden ilgilensin?'' derseniz 20 yaşındaydım ve hayatımda ondan daha güzel bir kız görmemiştim. Yine bir pazar erzak katırını bekliyordum. Fakat bir türlü gelmek bilmiyor. Derken efendim saat 3 sularında katırın çingra duyuldu. Ama gelen ne çiftçi yamağı şey ne de ihtiyar teyzeydi. Kimdi? Siz bilin bakalım. Güzeller güzeli Stefanet'in de kendisi. Pembe yanaklarıyla hasır sepetlerin arasında oturuyor, Yaman'ın hasta teyzenin izinli olduğunu anlatıyordu. Yolda kaybolduğu için gecikmişti. Çiçekli kurderesi, dantelli eteğiyle tıllıklarda yol aramaktan değil de danstan geliyor gibiydi. Gözlerimi ondan alamıyordu. Onu hiç bu kadar yakından görmemiştim. Kışın çiftlikte bizlere dönüp de bakmayan bu kız... Şimdi sırf benim için mi buraya gelmişti yani? Çıldırmak isten değildi. Stefanit, hatırdan erzakları indirip geceleri uyuduğum yere girdi. Üzerine postrilli samandan yatağımı, duvara asılı kepeneğimi, değneğimi, tüfeğimi bir bir incelleyip pek eğlendi. "Demek burada yaşıyorsun zavallı çabancığım. Yalnız sıkılmıyor musun? Ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Sizi küçük hanım diyecektim yalan da değildi hani ama heyecandan tek sözcük edemiyordum ki. Stefanet erzakı boşaltıp bir acele yola koyuldu. Yokuştan inerken Katır'ın yuvarladığı çakıl taşları birer birer kalbim deliyor gibi geldi bana. Bu hayali bozmak istemediğimden uzunca bir süre kapırdamadan kalmışım. Akşam karanlığı çöker, koyunlar bir bir ağıla doluşurken aşağıdan bir ses duydum. Küçük kanımdı gelen, bu sefer o neşeli alaycı halinden eser kalmamıştı. Kabaran nehirden geçmeye çalışırken sırılsıklam olmuş, boğulmaktan zor kurtulmuştu. Bu saatte yalnız geri dönemezdi, ben de sürüyü bırakıp geri götüremezdim onu. Hemen bir ateş yaktım, ona süt ve peynir getirdim. Ama zavallının hiçbirini görecek hali yoktu. Gözlerinden düşen yaşları gördükçe ben de ağlayacak gibi oldum. Ona içeride samanlardan bir yatak yaptım. Kendim de dışarı çıkıp kapının eşiğine oturdum. İçimi yakan aşk ateşiyle yıldızlara bakarken içeride uyuyan o en değerli, en beyaz kuzuyu koruduğum için gururluydum. Az sonra kapı açıldı. Güzeller güzeli Stefanet göründü. Meyliyen koyunların sesinden uyuyamamış. Geldi yanıma oturdu. Gecenin o alışılmadık derinliği içinde bir süre sessizce durduk. Gecenin sesleri alışık olmayanları ürkütür. O da ürküyordu. Aşağıda parlayan gölde tiz bir çığlık duyulunca ''Bu da ne?'' diye sordu fısıldayarak. Cennete giren bir ruh küçük hanım. Ah söylesene çoban siz çobanların büyücü olduğunuz doğru mu? Kesinlikle hayır küçük hanım ama biz burada göğe aşağıdakilerden daha yakınız. Onun için de orada neler olup bittiğini daha iyi anlarız. Gökyüzüne baktı. Ne çok yıldız var. Ne kadar güzel dedi. Sen bu yıldızların adlarını biliyor musun çoban? Bilmez miyiz? Başladım ona bir bir yıldızların hatlarını saymaya, hikayelerini anlatmaya. Çok geçmeden omuzumda bir ağırlık hissettim. Bir de baktım ki, kurdelelerle süslenmiş dalgalı saçlarla çevrili o güzel baş, uykudan ağırlaşarak omuzuma yaslanmamış mı? Yıldızlar gökteki yolculuklarını sürdürürken, ben uyuyan o güzel yüzü seyrettim. Sanki yıldızların en zarifi, en parlağı, yolunu kaybetmiş de, Gelip uyumak için omuzuma konmuş gibi geldi bana. Papanın Katırı Bu bölge halkının ilginç değişleri var. Ama bunlardan belki de en tuhafı ''Aman ha şu herifçi oğlundan kolla kendini'' çiftesine yedi yıl saklayıp dağıtan papanın katırına benzer sözü. İntikamcı ikinci bir adam gördüklerinde söylerler bunu. ''Bu söz nereden geliyor?'' diye cümle aleme sordum. Ama kimse cevap veremedi. Ben de tuttum, kütüphaneye gittim. Kitapların içinde aradım, taradım. Bir haftanın sonunda papanın katırımlı hikayesini buldum. Şimdi de sizlere aktaracağım. Avignon'u siz asıl papalar zamanında görmeliydiniz. Şenlikler, şarkılar, danslar gırla giderdi. Halk çok mutluydu. Papalar kenti çok iyi yönettiklerinden kentte ne kıtlık kalmıştı ne savaş. Ancak içlerinden öyle bir tanesi vardı ki ölümü tüm aileyi gözyaşlarına boğmuştu. Papa Bonifast'tı bu. Öyle nazikti ki katırının üzerinde giderken herkesi ister kentin en fakiri isterse en zengin olsun. Aynı kibarlıkta kutsardı. Papa'nın hayatta çok sevip bağlandığı iki şey vardı. Biri kendi ellereyle dikip büyüklü bağı diğeri ise biricik katırı. Papa bu kıtıra çok düşkündü. Her gece gidip ağırın kapısı iyice kapalı mı, yemliğinde bir eksiği var mı diye kontrol etmeden yatmazdı. Hayvan da bu özeni hak edecek kadar güzeldi doğrusu ya. Kırmızı benekli simsiyah tüyleri pırıl pırıl, geniş sarılı, yere sağlam basan pomponlar, çanlar ve kurderelerle süslü başını dik tutarak yürüyen uysal uysal, melek gibi bir hayvan. Sokaktan geçerken ahalı katıra hürmette kusur etmez, papanın gönlünü hoş etmenin en iyi yolunun bu olduğunu herkes bilirdi. Tisteveden'in inanılmaz macerası bunun en iyi kanıtıydı zaten. Bu Tiste arsız, yüzsüz bir olandı. Elini işe sürmediği gibi çırakları da ayarttığı için kuyumcu babası sonunda oğlanı evden kovmak zorunda kalmıştı. Oğlan altı ay boş gezenin boş kalfası gibi dolmuş. Durduktan sonra bir gün tek başına katırıyla gezen Haşmetli'nin yanına geldi. Ellerini hayranlıkla birleştirip, ''Aziz peder, ne hoş bir katırınız var. Bırakın da şöyle doyadağa bakayım ona.'' ''Ah sayın papam, Alman imparatorunda bile yoktur böylesi.'' diye başladı söze. Sonra ''Gel bakayım, mücevherim, kıymetlim, ince tanem.'' diye Metiyeler düzerek katırı genç bir hanımla konuşur gibi sevdiği okşadı. Temiz yürekli papa çok duygulanmıştı. Ne iyi bir çocuk, katırıma ne kadar da kibar davranıyor diye geçirdi içinden. Peki ertesi gün ne oldu dersiniz? Tiste de eski püskü sarı çekedini atıp süslü püslü giysilere büründü ve papanın hizmetine girdi. Oysa o güne kadar soylu çocuklarıyla kardinal yeğenlerinin nail olabildiği bir şerefti bu. İşi bir kez kaptıktan sonra durur mu? Dalaverelerini sürdürüp katıra aşırı ilgiye devam etti. Öyle ki sonunda yaşlı papa katırın bakımı ile ilgili bütün işleri Tistey'e devretti. Tabi bu ilgi ihtimam sadece görünüşteydi. Tiste ile arsız sayfası ahırda katıra etmediklerini bırakmıyor, habire kulağını kuyruğunu çekiyorlardı. Hatta bir gün işi Hayvanı Çan Kulesi'nin tepesine çıkarmaya kadar götürdüler. Uydurma değil ha, bütün halkın gözü önünde oldu bu olay. Sayısız basamağa zorlukla döne döne tırmanan katır, sahanlıkta kendi 300 metre yüksekten Aleviyon'a bakar bulunca ödü patladı. Öyle bir anırdı ki sarayın bütün camları zangırdadı. ''O da ne, katırıma ne yapıyorlar?'' diyerek balkona fırladı papa. Ah Aziz Peter, katırınız çam kulesine çıkmış, diye açıkladı Tiste, yalandan ağlayarak. Kendi başına mı çıkmış? Evet Aziz Peter, kendi başına. Amanın, delirdi mi ne? Düşüp öleceksin, İn oradan aşağı. Zavallıcık, katırın da tek isteği buydu zaten. Ama onca basamağın nasıl gerinsin. Sonunda hayvanı bir sedeye bağlayıp, halatlarla kuleden sarkıtarak indirmek zorunda kaldılar. Ahalinin gözü önünde bu utanılacak hale düşen aklından tek bir düşünce geçiyordu. Ah hain tiste! Şuradan birineyim de görürsün sen yarın yiyeceğin çiftliği. Hayvan gece gözünü bile kırpmadı. Öyle bir çifte atacaktı ki haini olana tozu dumanı ta Pamperiguesta'dan görünecekti. Heyhat kendisi için bu oturaklı karşıma töreni tasarlanırken Tiz ne yapıyordu biliyor musunuz? Papalık gemilerinden birinin içinde şarkı söyleyerek Krenci'nin Napoli'deki sarayına eğitime gidiyordu. Papa bu kurtarma operasyonunda gösterdiği yararlılıktan dolayı ona bu onuru bahşetmişti. Tabii bizim Kadir ertesi sabah bu habere çok bozum oldu ama ''Dur sen'' dedi içinden. ''Ben o tift değilsen gelene dek saklarım.'' Böylece tam yedi yıl geçti. Papa'nın hardalcı başısının öldüğünü duyan Tis de bu kadroya atanmak için daha eğitimini tamamlamadan bir acele Avignon'a döndü. Sarayın salonuna girdiğinde Papa önce onu tanıyamadı. O küçük oğlan gitmiş yerine sarı lüler ile saçları, minik sarışın sakalıyla boylu postlu bir delikanlı gelmişti. ''Nasıl beni tanıyamadınız mı Ben Tis'e diye atıldı iş çekilmeden. Tiste? Evet, hani katırınızın bakımına üstlenen çocuk. Ha, şimdi hatırladım. Ne istiyorsun bakalım? Ah Aziz peder, önce katırınız nasıl? Onu söyleyin siz bana. Gelişimin nedenini sorarsanız, Hardalcıbaşı kardosuna atanmak isterdim. Hardalcıbaşı ha? Ama sen daha çok küçüksün. 20 yaşındayım pederim. Katırınızdan beş yaş büyüm yani. Katır demişken öyle çok özledim ki onu. Nasıl o tatlı katırınızı görmeme izin verecek misiniz? Evet, evet göreceksin ve madem bu kadar çok seviyorsun onu bir daha ayrılmanıza gönlüm razı olmaz. Seni hardalcı hardalca başı yaptım gitti. Eh istediği kadroyu koparan tissenin keyfine diyecek yoktu. Ertesi sabah bir kurumla girdi saraydan içeri. Şık bir çeket giyinmiş, şapkasına da kara bir ibi suyu giştirmişti. Bu arada tören alayı hazırlanmış, Katır da tören sonrası gezintiye çıkmak için eğerlemiş halde merdivenin altına bağlanmıştı. Tis ise hardalcı başı nişanlarını takmak için papaya doğru yürürken, Katır'ı görüntü sırtını dosyası sıvazlamak istedi. Bir yandan da bunu fark etti mi diye göz Papa'ya bakıyordu. İşte tam sırasıydı. Katır bir güzel gerindi ve içinden ''Al sana hain, yedi yıldır bunu saklıyordum.'' diye geçirerek Tisse'ye öyle bir çift attı ki tozu dumanı ta Pomperigüesta görüldü. Tisse'den geriye ise sadece döne döne yere düşen bir ibis tüyü kaldı. Deniz Feneri o gece uyuyamadım. Rüzgar değirmeni sallayıp çatırdatarak öfkeyle esiyor, çatıdan kiremitlere uçuruyordu. Uzaktan karanlıklar içinde sallanıp ışırdayan çam ağaçlarının sesi geliyordu. Bütün bu hengamede kendini denizin ortasındaymış gibi hissediyordu insan. Bütün bunlar bana 3 yıl önce içinde uykusuz geceler geçirdiğim deniz feneri günlerimi hatırlattı. Korsika kıyısına yakın kızıl topraklı Yabanil bir adı düşünün. Bir ucunda deniz feneri, diğer ucunda bir kartalın yaşadığı eski bir Ceneviz kulesi. Fenerin hemen altında eskiden karantina hastalarının tutulduğu binanın yıkıntıları. Yabanil atlar, keçiler ve deniz kuşları. Bu değirmene gelip yerleşmeden önce biraz nefes alıp yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunda işte bu adada inzivaya çekilirdim ben. O olasız adada ne mi yapardım? Rüzgarın deli gibi esmediği zamanlarda kayalıklara yerleşir. Martıların, karabatakların, kırlangıçların arasında neredeyse bir bütün gün oturur denizi seyrederdim. Rufun bu mest olma halini bilir misiniz? İnsan bütün düşüncelerden, hayallerden sıyrılıp benliğinden uzaklaşır. Denize dalan martıya bir dalga köpüğüne Uzaklaşan geminin dumanına Bir su damlacığına dönüşüverir adeta Ah o adada Böyle yarı uyur Yarı uyanık Ne mutlu saatler geçirdim Saat beşe doğru Fener bekçileri beni yemeğe çağırırlardı Ben de dönüp dönüp Arkamdaki engin deniz manzarasına bakarak Çılılıkların arasına uzanan Keçi yolundan tırmanır Fener'e dönerdim Fener'in yemek odası pek hoştu geniş döşeme taşları, meşel abriler, ortada dumanı üstünde mis gibi balık çorbası ve bembeyaz terasın içeriye dolan gün batımının manzarası. Biri Marsilyalı, ikisi Korsikalı, üç Fener bekçisi vardı. Dış görünüşleri birbirine çok benzeyen bu ufak tefek, sakallı adamlardan Marsilyalı olanı pek becerikli, pek hareketliydi. Ekip diker, balık avlar, deniz kuşlarının yumurtalarını toplar, yabani keçileri kıstırıp süt sağardı. Korsikalılarsa fener işlerinden başkasına el sürmezlerdi. Üçü de saf, temiz insanlardı. Ama içten içe kuşkusuz, çok tuhaf bulmalarına rağmen çok iyi davranırlardı bana. Düşünsenize, sırf keyfi için gelip fenere kapanan bir adam. 30 günü fenerde On günü evlerinde geçiren bekçilerse karaya dönüş gününü iple çekerlerdi. Denizin yükseldiği fırtınalı soğuk kış günlerinde ayrıca buraya kapandıkları çok zor durumlarda kaldıkları da oluyordu. Bir seferinde başıma geldi Mösyö diye anlatmıştı Bartolay. Beş yıl önceydi yine bir kış günü Fener'de iki kişiydik. Arkadaşla yemek yiyoruz. Birdenbire masanın üzerine düşüvermesin mi? Ne kadar seslensem sarssam da kendine gelmedi. Ölmüştü. Adamcağız öyle korkmuştu ki zifiri karanlık fenerde bir ölüyle birlikte kalmak kolay mı? Üç gün beklemiş bir tek gemi bile gelmemişti. Adanın kayalık zemininde mezar kazılamıyordu ki ölüyü gömsün. En sonunda yardım gelinceye kadar arkadaşını yakıntı karantina binasının odalarından birine yerleştirmek gelmişti aklına. Zavallı, yaşlı Bartoli. Bunları hatırlamak bile boncuk boncuk terletiyordu adamcağızı. Yemekte uzun uzun sohbet ederdik. Fener, deniz, deniz kazaları, korsanlar. Sonra güneş batarken ilk nöbetçi piposunu ve kitabını alır başlarda okumaya. Ben ise terasa çıkardım. Karanlık çökerken adı Eflatun'a boyanır. Fülen'in kartalı yuvasına dönerdi. Derken birdenbire Fener'in Parlak ışığı yanar, havada iyice serinlemiş oluyordum. İçeri girerdim. Fenerci kitabını okurken rüzgar deli gibi oğuldar, fener çatırdar, denizin çalkantı sesleri gelirdi. Gece yarısı nöbet değişimi olunca ben de aşağıya inerdim. Yataklarımıza yatmadan önce fenerci küçük lambasıyla günlük gözlemini yazardı. Fener defterine Gece yarısı Deniz kabarık, fırtına, açıktan geçen bir gemi görüldü. Gemi Kazası Hazır rüzgar bizi Korsuka kıyılarına sürüklemişken izin verin de size korkunç bir deniz hikayesi anlatayım. 2-3 yıl kadar önceydi. Sardunya Denizi'nde 7-8 deniz gümrüğü memuruyla beraber yolculuk ediyordum. Benim gibi Acemi Çaylak için Zor yolculuktu doğrusu. Mart ayı boyunca hava bir tek gün bile açmamış, rüzgar delice esik durmuş, denizin öfkesi hiç yatışmamıştı. Bir gece fırtınadan kaçıp bir adalar grubuna sığındık. Balık çorbası hazırlanırken kaptan adanın ucunda sisler içinde kaybolmuş beyaz duvarlı bir yeri göstererek ''Mezarlığa gelir misiniz?'' diye sordu. Mezarlık mı? Neredeyiz biz şimdi kaptan? Lavezli adalarındayız mı 10 On yıl kadar önce burada feci bir gemi kazası oldu. Kazada ölen 600 kişi bu mezarlıkta yatıyor. Hazır gelmişken ziyaret edelim diyorum. Seve seve. Alçak duvarı zor açılan pastı kapısıyla kimseciklerin uğramadığı her halinden belli olan bir mezarlık duvarısı. Ziyaretimizi bitirip kıyıya çıktığımız yere döndük. Ateşin çevresine dizildik. Yemekten sonra konu kazaya geldi haliyle. Peki ama nasıl oldu bu iş diye sordum kaptana. Nasıl mı oldu diye yanıtladı çim çekerek. Ne yazık ki bunu kimse bilmiyor. Bildiğimiz tek şey geminin Kırma gidecek birlikleri alarak bir gece önce tulondan yola çıktığı. Korkus bir fırtına varmış. Ertesi gün rüzgar biraz hafiflese de deniz hiç yatışmamış. Sistem göz gözü görmüyormuş. Sabah geminin dümeni kırılmış olmalı. Yoksa kaptan gelip bu kayalara toslamazdı. Çok yaman denizciydi. Hepimiz tanıyoruz. Geminin kaçta battığı sanılıyor peki? Öyle saatlerinde olmalı. Sahil gümrük görevlerinden biri anlatmıştı. Adam on buçukta, Pencerenin kanatlarını bağlamak için dışarı çıktığında rüzgar kasketini uçurmuş. Kasketi yakalayayım diye koşarken uzakta bir gemi görmüş. Öyle hızlıymış ki gemi hemen gözden kaybolmuş. Bu işte o batan gemi olmalı. Çünkü yarım saat sonra bu adanın çobanı kayalıklarda bir gürültü duymuş. ''Aa işte size bahsettiğim çoban.'' ''Selam Palombo.'' ''Korkma.'' Gel ısın biraz. Çoban kukulatayla örtülmüş, yaşlı, yarı deli bir cüzdanlıydı. Olay günü neler olduğu sorulunca hastalıktan kocaman olmuş dudağını eliyle kaldırarak anlatmaya başladı. Öğleye doğru kayalıklardan korkunç bir çatırt sesi gelmiş. Ada o gün sularla kaplı olduğundan ancak ertesi gün dışarı çıkabilmiş. Kıyanın enkazla kaplı olduğunu görünce Hemen kayayağına atlayıp yardım getirmeye gitmiş. Evet, Mösyö, diye açıkladı kaptan. Kaza haberini bize bu zavallı adamcağız getirdi. Korkudan deliye dönmüştü. O günden sonra da aklı bir daha tam yerine gelmedi zaten. E tabii, o işler acısı manzarayı görmek. Kaptanı iki dirhem bir çekirdek kıyafetiyle, papazı boynunda ayin şalıyla bulduk. Kazadan bir kişi bile kurtulamadı. Kaptan anlatmayı bırakıp bağırdı. Nardi, dikkat et, ateş sönüyor. Nardi'nin attığı tahtalarla alevler tekrar canlanırken, Leonetti sözü aldı. En acısı da ne biliyor musunuz? Kazadan üç hafta önce aynı yerde bir başka korvet daha kaza yapmıştı. Ama o sefer mürettebatı ve korvetteki 20 askeri kurtarabilmiştik. Askerler tekrar Tulon'a döndüler ve bir süre sonra başka bir gemiyle yeniden yola çıktılar. Bu hangi gemiydi dersiniz? Evet, kayalarda parçalanan geminin ta kendisi. Birinci seferde kurtulan o 20 askerin hepsini kıyıda ölü bulduk. Daha birkaç hafta önce evimde ağırlarken bizleri kahkahalara boğan sarışın onbaşının cesedini bizzat ben kaldırdı. Ah insanın yüreği dayanmıyor. Herkes uykuya dalınca ben kazayı kafamda canlandırmaya koyuldum. Gemi limandan ayrılıyor. Deniz çok kötü. Ama herkes usta kaptana güveniyor. O yüzden de içleri rahat. Sabah sesi gördüklerinde endişe başlıyor. Müraktabat güverteye toplanıyor. Askerler aşağıda. Gemi öyle yalpalıyor ki ayakta bile duramıyor insan. Paris'te onbaşı yine de şakalarından vazgeçmiyor. Gemi kazası mı? Eğlenceli bir şey canım şu kaza dedikleri. Bir soğuk banyonun ardından kurtarıldınız mı? Gelsin kaptan Lionetti'nin evinde tavuk ziyafeti. Kahkahalar. Derken bir çatırtı. O da ne? sıklan birimi çok hoşarken bağırıyor. Dümen gitti. Güle güle diye bağırıyor çılgın anbaşı. Ama bu kez kimse gülmüyor. Kargaşa başlıyor. Kontrolden çıkan gemi rüzgar gibi uçuyor. Kasketi uçan gümrükçü işte bu sırada görüyor gemiyi. Derken top patlamış gibi bir ses geliyor geminin burnundan. Kör kayalar. Umut yok artık. Kaptan kamerasına inip iki dirhem bir çekirdek giyiniyor. Aşağıda askerler sessiz. Onbaşı bile gülmüyor. O sırada papaz omuzunda ayin şalıyla çıka geliyor. Diz çökün evlatlarım. Herkes emre uyuyor, dua başlıyor. Derken korkunç bir sarsıntı, çığlıklar. Her şey bir anda bitiyor. Bütün geceyi kafamda 10 yıl önceki kazayı böyle yeniden kurgulayarak geçirdim. Uzaktan fırtınanın sesi geliyor. Teknemiz palamarını gıcırdatarak kayaların arasında beşik gibi sallanıyordu. Gümrükçü denizler. Bu hüzünlü Naveza adaları yolculuğunu yaptığım Emily, gümrüğe ait, yarım güverteli eski bir gemiydi. Gemide rüzgardan, dalgalardan ve yağmurdan korunmak için sadece damı katranla sılanmış, içine ancak bir masa ve iki yatağın sığabileceği bir güverte köşkü vardı. Kötü havalarda tayfaların halini görmeliydiniz. Yüzlerinden sular aka aka, ıslak gömleklerinden buharlar çıkara çıkara, bankların üzerinde iki bütlüm oturmaktan başka çareleri yoktu. Gemide ateş yakılamıyor, kıyıda çoğu zaman ulaşılamayacak kadar uzak oluyordu. Yine de hiçbir halinden şikayetçi değildi. En kötü günde bile ne soğukkanlılıkları ne de neşeleri eksiliyordu. Hayret doğrusu bu gümrükçü denizcilerin yaşamı çok zordu çünkü. Hemen hepsi evli çocukluydular. Ailelerini karada bırakıp aylarca bu tehlikeli kıyılarda dolaşıp duruyorlar. Küflü ekmek ve soğanla besleniyorlardı. Ve karşılığında yılda ancak 500 frank kazanıyorlardı. Bu ailelerinin de sefalet içinde yaşaması anlamına geliyordu. Ama hepsi de hallerinden memnun görünüyor, şikayet etmiyorlardı. İçlerinde en neşelisi, en mutlusu ise Palombo'ydu. Hep şarkı söylerdi. Fırtınalı günlerde bile dalgalar yükselip gök karardığında gemide kaygılı bir sessizlik olsa bile Palombo'nun sakin sesi şarkıya başlardı. ''Hayır efendim, bu ne büyük onur, Lizzet çok akıllı, usludur, ayrılmaz hep köyünde durur.'' Ve Bora gemiyi boydan boya inletse, sular güverteyi kaplasa da, rüzgarın hafiflediği anlarda nakarat devam ederdi. ''Lizzet çok akıllı, usludur, ayrılmaz hep köyünde durur.'' Yağmurun sayınaktan boşadırcasına yağdığı o günse olağan şarkı sesini duyamamıştım. Bu öyle alışılmadık bir durumdu ki kafamı dışarı çıkarıp sordum. ''Hey Palombo şarkı yok mu bugün?'' Yanıt gelmedi. Palombo bankında hareketsiz yatıyor, dişleri birbirine çarpıyordu. Bütün vücudu ateşten titriyordu. ''Yine ciğerleri tuttu.'' diye açıkladı arkadaşları. Üzgün üzgün. Akciğer zarında iltihap varmış. ''Ben ömrümde kapkara göğün altında eski kağıtlık bir mantoya sarılmış.'' Sırılsıktan titreyen, bu adamdan daha yürek burkan bir şey görmedim. Soğuk, rüzgar, dalgaların yarattığı sarsıntı hastayı daha da kötüleştiriyordu. Kaleye çıkmak şarttı. Neden sonra gemiyi küçük sakin bir koya yanaştırıp palomboyu oradaki gümrük memurun evine taşıdık? İçeride gümrükçü ailesiyle birlikte yemek yiyordu. Bebeğini emziren genç anne, baba ve çocuklar. Hepsi de soluk sararmış yüzleri. Ve mor halkalarla çevrili kocaman gözleriyle bize baktılar. ''Bu çok zor bir görev.'' diye fısıldadı denetleme memuru. İki yılda bir gümrükçilerimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Hep sıtmaya yenik düşüyorlar. Bir an önce bir doktor bulmalıydık. Fakat en yakın doktor 30-40 kilometre uzaktaydı. Gümrükçünün karısı dışarıdan kuzenine çağırıp doktor aramaya yolladı. Sonra da kestane ve peynirden oluşan yemeklerini bitiren çocukları yatırmaya götürdü. Baba ise el fenerini alıp kıyıya tepsiye gitti. Bizler odada kaldık. Ateşin yanında pis bir döşeğin üzerinde titremekte olan Palombo'nun acısını biraz olsun dindirebilmek için kızdırdığımız tuğlaları yanlarına koymaktan başka bir şey gelmiyordu elimizden. Yanına yaklaştığımızda bazen savallı adamcağız beni tanıyor ve Atistan aldığımız tuğlalar kadar sıcak elleriyle minnetle ellerimi tutuyordu. Gözümüzü kırpmadan sabaha ettiğimiz kederli bir gece oldu. Sabah fırtına tekrar başladı. Arada rüzgar evin içine doldukça alevler harlanıyor. Acıyla köşesinde inlemekte olan arkadaşlarını hazin gözlerle bakan denizcilerin yüzlerini aydınlatıyordu. Elden gelen bir şey yoktu. Denizlerin bu sakin ve sabırlı işçileri Derin derin işlerini çekiyorlar. İsyan etmiyorlardı. Bir iş çekiş o kadar. Yine de yanılıyor olabilirim. Bir aralık ateşe odun atmak için önümden geçen bir gümrükçü kısık sesle şöyle dedi bana. Görüyorsunuz ya bayım bizim meslek işte. Böyle bazen çok eziyip yaşlı çift. Geçen sabah azam baba bana Paris'ten bir mektup getirdi. Sevgili arkadaşım, senden bana bir iyilikte bulunmanı isteyeceğim. Değirmenini bir günlüğüne kapatıp Eygire'ye gidebilir misin? Sana 15-20 kilometre uzaklıkta büyük bir kasaba burası. Yaklaşınca Gitin kızar Manastırı'nı sor. Manastır'dan sonraki ilk eve kapıyı çalmadan gir. Kapısı hep açıktır zaten ve Be, "Merhabalar, ben Moris'in arkadaşıyım." de. İşte o zaman koltuklarında oturan, yaşlı ama öyle yaşlı ki artık iyice pimponlaşmış iki ihtiyarcık seni kucaklayacaklar. Onları benim yerime öp. Hep benden bahsedecek, bin bir şey anlatacaklar sana. Gülmeden dinle olur mu? Onlar benim on yıldır göremediğim dedem Beninem. Çok uzun zaman oldu evet. Ama ne ben Paris'ten kopup gidebiliyorum ziyaretlerine ne de onlar bana gelebiliyorlar. İyi ki sen oradasın da seni öptüklerinde beni öpmüş gibi olacaklar. Ben zaten daha önce bizden, dostluğumuzdan bahsetmiştim. Aman ya oldu mu şimdi? Bu sabah hava öyle güzeldi ki bu münasebetsiz mektup gelmeseydi bütün günü güneşin altında pinekleyerek geçirecektim. Heyhat, elden ne gelir? Değirmeni homurdanarak kapatıp düştüm yollara. Kasabaya vardığımda saat 2'ye geliyordu. Yaşlı bir teyzeye sorup yetim kızlar manastırını buldum ve hemen yanındaki eve kapıyı çalmadan giriverdim. Duvarları pembe boyalı koridorun sonunda sol taraftaki odanın bir açık kapısından büyük bir saatin tiktakları ve hecele heceleye okuyan bir çocuğun sesi geliyordu. Ve Azize İren bağırdı. Yavaş yaklaşıp kapıdan içeri baktım. Parmakların ucuna kadar buruşmuş pembe yanaklı pimpon bir de koltukta uyuyor. Ayağının dibinde de mavi bir pelerinle mavi başlıktan oluşan yetim kıyafeti içinde bir kızcağız. Kendinden büyük kocaman bir kitaptan Azize İren'in hikayesini okuyordu. O anda iki arslan yüzeycini... ''Atla...dı...'' ''İşte tam o anda ben içeri girince Aziz Eren'in aslanlarından daha ürkütücü bir etki yaratmış olacağım ki...'' ''Kızcağız bir çığlık attı, kitap yere düştü, yaşlı de uyandı...'' ''Bütün bu hengame içinde ben de ne yapacağımı şaşırıp merhabalar, ben Morris'in arkadaşıyım'' diye bağırdım. ''Ah zavallı adamcağız, kollarını açarak gelip bana nasıl sarıldığını görmeliydiniz.'' Heyecanla, ''Hoş geldin, hoş geldin'' derken yüzündeki her biri buruşuk ayrı ayrı gülüyordu. Kıpkırmızı yüzüyle içeri doğru bağırdı. ''Mahmet!'' derken kapı açıldı. Kafasında fırfırlı bonesi, elinde dantelli mendiliyle dünyada görüp görebileceğiniz en tatlı yaşlı nene olan Mahmet girdi içeriye. İki ihtiyar birbirlerine öyle benziyorlardı ki, Pimpon dediği elbise giydirseniz, Aynı Mehmet neli olacaktı. ''Morris'in arkadaşı'' dendiğini duyar duymaz Mehmet benim dilini fırlatıp ağlamaya başlamaz mı? Hemen beni bir istenmeye oturtup içeriye ışık girsin diye panjurları sonuna kadar açtılar. İkisi de birer elimden tutup başladılar sormaya. ''Nasıl?'' ''İyi mi?'' ''Ne yapıyor?'' ''Niye gelmiyor?'' ''Hayatından memnun mu?'' ''Ben de bildiğim kadarıyla cevap verdim. Bilmediklerimi de uydurdum.'' ''Pencereleri iyi kapanıyor mu?'' ''Duvar kağıtları ne renk?'' ''Emin değildim doğrusu ama.'' ''Ah evet.'' diyordum. ''Duvar kağıtları mavi. Üstünde de çiçekler var.'' ''Ya öyle mi?'' diyordu Ahmet ''Ne iyi çocuktur.'' ''Evet çok iyi çocuktur sahiden de.'' diye devam ediyordu dede hayranlıkla. Saatlerce böyle konuşup durduk. Sonra birden dede koltuğundan doğrulup Mamet'e ''Belki de öyle yemeği yememiştir çocukcağız.'' dedi. Ben önce Morris'ten bahsediyorlar sandım ama Ber Mel'i söylüyorlarmış. Bir çırpıda masaya kurulu verdi. İki parmak süt, biraz hurma ve meyveli tat. Bir taraftan eski eşya kokan bu aydınlık ve huzurlu odayı incelerken farkına varmadan hepsini mideye indirivermiş ve biraz da ayıp etmiştim bu oburluğumla. Ama ne yapayım? Özellikle de yan yana duran iki küçük yatak çekmişti dikkatimi. Sabaha karşı ihtiyacıklar yataklarında yatıyorlar. Saat 3'ü çalıyor. Bütün yaşlılar gibi bu saatte uyanıyorlar. Uyuyor musun Mehmet? Hayır canım. Morris ne kadar iyi çocuktur değil mi ya? Öyledir öyledir. Çok iyi çocuktur. Ben böyle sohbet ettiklerini hayalimde canlandırırken odanın öte tarafında heyecanlı dakikalar yaşanıyordu. En üst hafta 10 yıldır Morris'i bekleyen vişne konservesi indirilip benim şerefime açılacaktı. Dedecik bir iskemleye çıkmış üst ozanmaya uzanmaya çalışırken Mehmet korkudan nefes nefese onu izliyordu. Açılan dolaptaki çamaşırlardan hafif bir bergamot kokusu geliyor. Çok hoşçlu doğrusu. Neyse efendim kavanoz binbir zorlukla indirildi. Mehmet şeker koymayı unutmuş olduğundan pek lezzetli olmasa da ben sesimi çıkarmadan bütün vişneleri yedim. Ne yapalım? İnsan yaşlanınca biraz dalgınlaşıyor. ister istemez. Sonra yolumuzu olduğu için izin istedim. Dedecik beni yola kadar geçirirken Mahmet de kafasına tatlı tatlı sallayarak kapı aralığından arkamızdan bakıyordu. İki Balat Bu sabah kapımı açınca değirmenin etrafındaki çimenlerin bembeyaz bir halı gibi ile kaplı olduğunu gördüm. Dört bir yan kuzey ülkeleri gibi kesmiş. Gökte bir leylek sürüsü. Havalar soğudu, havalar soğudu diye bağırarak sıcak ülkelere göç ederken, ben de size bu iki baladı yazıyorum. Veliahtın ölümü. Küçük veliaht hasta. Küçük veliaht can çekişiyor. Bütün ülkeyi bir hüzün sarmış. Hizmetliler telaş içinde mermer merdivenlerden bir yukarı bir aşağı koşturuyorlar. Koridorlarda saray erkanı alçak sesle son haberleri birbirlerine iletiyor. Hanımlar işlemeli mendilleriyle gözlerini silip duruyorlar. Bir grup hekim limonlukta toplanmış neler yapabileceğini tartışırken veliahtın unutulan duru atı boş yemininin önünde acı acı kişniyor. Kral ağladığını kimse görmesin diye kendini bir odaya kapatmış. Kraliçe ise oğlunun baş ucunda hüngrün ağlamaktaydı. Dantelli yatak örtüleri içinde yatan veliahtın yüzü yastıklarından daha beyaz, gözleri kapalı. Herkes uyuduğunu sanıyor ama o uyumuyor. Ağlayan annesine dönüp "Ne için ağlıyorsunuz anneciğim?" diye soruyor. Unutmayın ki ben veliahtım ve veliahtlar böyle ölüp gitmezler. Kraliçe cevap vermek istese de haşkırıkları buna engel oluyor. Biraz korkmaya başlayan Veliat, ölümün beni almasına izin vermeyeceğim diyor. Hemen 40 tane mızraklı asker getirin. Bana yaklaşmaya kalkarsa ölümün vay haline. Kraliçe çocuğun gönlü hoş olsun diye bir işaret veriyor. Askerler gelip diziliyorlar. Veliat ellerini çırpıyor, tanıdığı bir askeri yanına çağırıyor. Ölüm beni almak isterse onu öldürürsün değil mi? Tabi majesteleri diyor asker ama gözünden iki damla yaşın akmasına engelleyemiyor. Bu sırada rahip belahta yaklaşıp alçak sesle bir şeyler anlatıyor. Çocuk şaşırıyor. Söylediklerinizi anlıyorum sayın rahip ama çok para versek arkadaşım Beppo benim yerime ölmez mi peki? Rahip yine konuşuyor. Çocuk da şaşırıyor. Neyse ki diyor. Öldüğüm zaman cennet bahçesinde yine veliat olacağım. Bana hemen en güzel giysilerimi getirin ki cennete veliat kostümüyle girebileyim. Rahip tekrar yaklaşıp anlatmaya başlıyor. Fakat kralın oğlu öfkeyle sözünü kesiyor. O zaman diyor bağırarak veliat olmanın ne anlamı var ki ve başını duvara dönüp acıyla ağlıyor. Kaymakamın Kır Gezisi Kaymakam seçim turunda. Önde arabacısı, arkada uşağı kaymakamlık arabasına kurulmuş bölge toplantısına gidiyor. Kaymakam bu önemli gün için en şık giysilerini giymiş, dizleri üzerindeki kabartma işlemeli deri çantaya hüzünle bakıyor. Çantanın içinde kaymakamın birazdan halka hitaben yapacağı konuşmanın metni var. ''Sevgili vatandaşlar.'' Ama ne kadar tekrarlarsa tekrarlasın konuşmanın devamını getiremiyor. Arabanın içi ne kadar da sıcak oldu. Hava alev alev. Yollar tozla kaplı. Kaymakam uzakta küçük bir meşe korusu görerek aniden irkiliyor. Sanki koru. Gelin kaymakam bey. Gelin de konuşmanızı burada ağaçlarımın gölgesinde tamamlayın der gibi. Kaymakam adamlarına beklemelerini söyleyerek... Koruya giriyor. Korudaki kuşlar, menekşeler, yerden kaynayan sular kaymakama şık kıyafetleriyle içinde görünce korkuyorlar. Kuşlar şakımayı kesiyor, su kaynakları ses çıkarmaktan çekiniyor, menekşeler otların arasına gizleniyor. Bu küçük dünyada daha önce kaymakam gören olmamış. Kaymakam Bey ise sessizlik ve serinlikten mes olmuş, oturuyor çimenlerin üzerine. Açıyor çantasını, kağıtlarını çıkarıyor. Bu bir sanatçı, diyor ötlen. Hayır, parlak pantolonuna bakılırsa bu bir prens olmalı, diyor şakrak kuşu. İkisi de değil, diyor yaşlı bir bülbül. Bütün yıl kaymakamlık bahçesinde şakıdım. Bu bir kaymakam. Kaymakammış, kaymakammış, diyor bütün koru. Ne kadar da kel, diyor tepeli tarla kuşu. ''Tehlikeli midir?'' diye soruyor menekşeler. Yaşlı Bülbül ''Hayır'' diyor. Bunun üzerine kuşlar yeniden ötmeye, sular yeniden şırıldamaya başlıyor. Menekşeler saklandıkları yerden başlarını uzatıyorlar ve kaymakam bey bütün bu seslerin arasında ''Sevgili vatandaşlar'' diye başlıyor konuşmasına. Bir kıkırtıyla duruyor. Arkasını dönüyor bir ağaç kakağından başka bir şey göremiyor. ''Sevgili vatandaşlar'' diye başlayacak oluyor. Fakat menekşeler ''Kokularımızı duyuyor musunuz?'' diye soruyorlar. Su kaynakları ilahi bir müzikle çağlıyor. Kuşlar en güzel şarkılarını söylüyor. Kısacası bütün koru el birliği edip adamcağızın konuşmasının hazırlamasına engel oluyor. Nihayet bir zaman sonra Beyefendinin geri gelmediğini gören adamları merakla koruya dalıyorlar. Bir de ne görsünler? Kaymakam Bey, hecmurde bir şekilde otların üzerine yüzüstü uzanmış, menekşe çiğneyerek şiir yazmıyor mu? Biksiyon'un Evrak Çantası 1 Ekim sabahı Paris'ten ayrılmadan birkaç gün önce Tam kahvaltı ederken yaşlı, üstü başı dökülen, kamburu çıkmış bir ihtiyar geldi evime. Yılların taşlama ustası Big Su'yuydu bu adam. Ya Parisler onca yıl hiciv yazılarıyla, karikatürleriyle sizleri kah kızdıran, kah güldüren Big Su. Savallı köre acıyım diyerek odama girip masaya öyle bir çarptı ki bu kör taklidinin inandırıcılığı karşısında kendimi tutamayıp güldüm. Fakat şaka yapıyorum sanıyorsunuz değil mi? Bakın gözlerime diyerek bembeyaz gözlerini yüzüme çevirince anladım ki doğru söylüyor. Yıllarca asitli mürekkeple yaza yaza sonunda kör oldum dedi. Söyleyecek bir şey bulamadım. Benimle kahvaltı etmek ister misiniz diye sordum. Seve seve kabul etti. İştahla yemeğe koyuldu. Ah dedi, ne zamandır kahvaltı etmiyorum. Günlerim bakanlıklarda tütün tüzüklerini açma izni çıkarmak için uğraşmakla geçiyor. Ne yaparsınız, artık ne yazabiliyorum ne de karikatür çizebiliyorum. Evi de geçindirmek lazım. Eskiden hep maraşellerin, prenslerin sofralarındaydım. Onları eğlendirdiğim için ya da haklarında taşlama yazarım diye korktuklarından, beni sofralarından eksik etmezlerdi. Artık kimse benden çekinmiyor. Eh öyle olunca davet eden de kalmadı. İşte bir sanatçının sonu. Susup yemeğe devam etti. Onu böyle görmek çok üzücüydü. Ekmeğini, çatalını kaybediyor, yoklaya yoklaya bardağını arıyordu. Zavallı adam. Neden sonra tekrar başladı söze? Artık gazete okuyamadığından, eşinin de ona hiç yardımcı olmadığından yakındı. Kızım olsa o bana okurdu diye devam etti. Ama evden bir boğaz eksilsin diye onu yetimhaneye yerleştirmek zorunda kaldım. O da ayrı terane. Dokuz yıllık hayatında yakalanmadığı hastalık kalmadı. Bir de öyle donuk, öyle çirkin. Benden daha çirkin diyeceğim sanki bir ucube. Her neyse siz aile sorunlarımla daha fazla sıkmayayım. Kahvaltının ardından güzel sanatlar, edebiyat basın üzerine uzunca bir nutuk çekerek bir hoşçakal bile demeden kalktı gitti. O gidince kendimi öyle üzgün, öyle keyifsiz hissettim ki uzaklara kaçmak, ağaçlar görmek, güzel bir şeyler koklamak istiyordum. O nekindi öyle. Hele kızından bahsederken ki o hoşnutsuzluk ifadesi. Derken körün oturduğu sandalyenin altında ayağıma bir şey çarptı. Baktım evrak çantası oraya düşmüş. Eskiden herkesin dilinde dolaşan, içindekilerden pek çekinilen bu evrak çantasının tüm kağıtları ortalığa saçılmış. Bunları toplayayım derken bir de baktım çiçekli kağıda yazılı bir tomar mektup. Hepsi de sevgili babacığım diye başlıyor. Selin Biksui, Meryem'in çocukları yetimhanesi diye bitiyordu. Sonra difteri, kızıl, kızamık gibi çocuk hastalıkları için eski reçeteler. Gerçekten de kızcağızın geçirmediği hastalık kalmamıştı. Nihayet içinden birkaç kıvırcık sarı saç telinin fırladığı kapalı bir zarf. Üzerinde bir not. Selin'in 13 Mayıs'ta yetimhaneye girerken kesilen saçları. Bir sürü'nün evrak çantasında bunlar vardı işte. Ah barisler hepiniz aynısınız. Onca olay, şeytani gülüşler, acımasız şakalar. Sonra da Selin'in 13 Mayıs'ta yetimhaneye girerken kesilen saçları. Altın Beyinli Adamın Masalı Eğlenceli Öyküler İstiyon Hanımefendi'ye Hanımefendi, mektubunuzu okurken pişmanlığa kapıldım. Öykülerim hep biraz acıklı olduğu için kendime kızdım. Ve size bugün çok neşeli bir masal yazmaya karar verdim. Doğru ya, niye üzgün olayım? Bu aydınlık tepede, güneş, müzik ve kuş çıvıfları içinde keyfime diyecek yok. Ne var ki? Paris'ten burada bile uzaklaşamıyorum. Mesela bugün bir arkadaşımın ölüm haberini aldım. Ve artık ne kuş sesi kaldı ne bir şey. İşte bu yüzden hanımefendi. Sözümü tutamayıp size yine acıklı bir öykü yazacağım. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde altın beyini bir adam varmış. Ya hanımefendi tamamı altından bir beyni varmış bu adamın doğduğunda kafa söyle kocaman öyle ağırmış ki doktorlar bebeğin fazla yaşamayacağını söylemişler. Ama öyle olmamış. Çocuk okaca kafasıyla öteye beriye çarpa çarpa düşe kalka büyümüş. Yine bir gün düşük başını mermere çarpınca yarısından birkaç damla altın atmış. Çocuğun altın beyni olduğunu böyle anlamış ailesi. Ama bu bir sürü olarak kalmış. Annesi onu sokağa çıkarmaz Yoksa seni çalıp götürürler mücevherim diye severmiş oğlunu. Oğlan 18 yaşına gelince ailesi büyük sırrı açıklayıp onu bugüne kadar getirmeleri karşılığında biraz altın istemiş. Çocuk hemen çıkarıp nasıl olduğu masalda anlatılmıyor. Büyükçe bir parça altını gururla annesinin kucağına fırlatmış. Sonra da kafasının içindeki zenginlikten başı dönmüş bir şekilde... Hazinesini har vurup harman savurduğu bir hayata başlamış. Altınını sanki hiç sonu gelmeyecekmiş gibi hesapsızca harcıyormuş. Derken bir sabah uyandığında kültünün çoğunun eriyip gittiğini fark etmiş ve buna bir dur demek zamanın geldiğini anlamış. Parasını alın tereyle kazandığı yepyeni bir hayata başlamış. Ne çare ki sırrını bilen bir arkadaşı onu gizli takip etmişmiş ve bir gece uyurken kafasından bir parça daha çalıp götürmüş. Günün birinde altın beynli adam ufak tefek sarışın bir kadına aşık olmuş. Kadın da ona aşıkmış ama süslü püslü giysileri, pahalı ayakkabıları pek seviyormuş. Sürekli biz çok zenginiz değil mi kocacığım hadi bana pahalı bir şeyler al diyormuş adamcağız da. Her seferinde gülümseyip istediklerini alıyormuş. Bu böyle iki yıl sürmüş. Sonra bir sabah sarıcın eş bilinmeyen bir sebeple vermiş. Çok üzülen altın beyinli adam elinde ne varsa eşine şatafatlı bir cenaze töreni düzenlemek için harcayıp bitirmiş. Ondan kim ne istediyse bir an bile düşünmeden vermiş. Tören bitip de mezarlıktan dönerken bir vitrinde çok şık bir çift ayakkabıya. Gözü takılmış. Eşinin öldüğünü unutarak ''Ah benim sevgili karıcığım bunları ne kadar beğenir?'' diyerek girmiş dükkana. Biraz sonra satıcı kadın dükkanın arka tarafından bir çığlık duymuş. ''Koşarak gelince ne görsün? Bir elinde vitrindeki şık ayakkabıları tutan sersem bakışlı bir adamcağız kanla kaplı diğer elinin tırnakları arasında altın kırıntılarıyla durmuyor mu?'' İşte altın beyinli adamın masalı böyle hanımefendi. Gerçeklikten çok uzak gibi görünse de bir yönüyle çok doğru bir masal bu. Dünya beyinlerini tüketerek yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan insanlarla dolu. Her gün acı çekerler ve gün gelip de bu acı canlarına yetince. Şair Mistral. Geçen pazar uyandığımda insanın içini sıkan yağmuru ve kasvetli bir hava vardı. Bugün evde bir başıma geçireceğime, değil 15 kilometre kadar uzakta küçük bir köyde yaşayan şair arkadaşım Frederic Mistral'i ziyarete gideyim dedim. Elimi asamı, kitabımı ve pelerimi aldığım gibi düştüm yollara. Yollarda kimsecikler yoktu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun altında 3 saat kadar yürüdükten sonra Maylana köyüne ulaştım. Herkes pazar ayını için kiliseye gittiğimden boş sokaklardan geçerek şairin köyün en ucundaki evine vardım. İçeride biri yürüyor ve yüksek sesle konuşuyordu. Bir an elim zilde kala kaldım. Bu o çalışıyor. Dörtlüğünü bitirmesini mi beklesem? Aman canım ne yapayım gireyim en iyisi. Misral ah sen misin diye bağırarak kucakladı beni. Ne ettin de geldin bugün köyde bayram var. Müzik, buğa güreşleri, geçit döremi, danslar. Annem ayinden dönünce hemen yemeğimizi yer çıkarız. O bunları söylerken ben de uzun zamandır görmediğim bu küçük salonu inceliyordum. Yine aynı sarı kareli kanepe, iki asır koltuk, şümlenin üzerinde minüs heykelleri, camın yanında yazın. Masanın üzerinde de Mistral'in yedi yıldır üzerinde çalıştığı yeni şiiri kalemden duruyordu. Son Mısral yazalı altı ay olmuştu ama hala eserinden ayrılamıyordu. Bilirsiniz hep düzeltilecek bir mısra kulağa daha hoş gelecek bir uyak arama çabası olur ya. Bir de Mısral sanki cümle eserlerini o dilde okuyacak da verdiği emeği takdir edecekmiş gibi her zaman Provence dilinde yazdı. Hey büyük şair, sanki Montaigne, Vegas kişinin değerini anlayabileceği, bir sanata neden bu kadar emek verdiğini soranlara pek az kişi bile olsa bana yeter. Bir kişi bile olsa hatta hiç kimse olmasa da olur diyen sanatçıyı unutmayın. Sözünü sanki onun için söylemiş. Ben bu yeni eseri incelerken odaya bir anda müzisyenler doluştum. Meğer bayramlarda bütün belediye meclis üyelerinin evine teker teker girip müzik çalma adeti varmış. Mistral'de meclis üyesi olduğundan ilk oraya gelmişler. Onlar gittikten sonra oturduk. Annesinin kurduğu tertemiz sofrada kızarmış oğlak eti, dağ peyniri, şıra, incir ve misket üzümünden oluşan nefis bir yemek yedik. Misral, hadi artık çıkalım dediyse de ben önce eserinden bölümler okumasını ısrar ettim. O da beni kırmadı. Ahenk ah sesiyle okumaya başladı. Eserde kendi halinde bir balıkçı olan Kalenda, aşk uğruna bir kahramana dönüşüyor, insanüstü çabalarının sonunda... Esrele kavuşuyordu. Okudu okudu ben de onu yaşlı gözlerle dinledim. Sonunda bu kadar şiir yeter dedi. Artık bayrama katılma zamanı. Çıktık. Bütün köy sokaklara dökülmüştü. Rüzgar bulutları sürüklemiş pırıl pırıl bir gökyüzü bırakmıştı geriye. geç alayına yetiştik. Sonra boğaları, güreşleri, türlü çeşitli oyunları ve dansları izlemeye gittik. Döndüğümüzde hava kararmaya başlamıştı. Akşam yemeğinden sonra bana biraz daha şiir okumusunu rica ettim. Misral yine Provence dilinde yazdığı mısraları okurken, bir zamanlar kraliçelerin konuştuğu, şimdi artık pek az insanın anlayabildiği, güzel ana dilini yaşatmak için verdiği çabaya bir kez daha hayran kaldım. Gözümün önüne eski bir saray geldi. Bütün incelikli, süslemeleri, güzelim oymaları, renkli camları kırılıp dökülüp harabeye dönünce, bütün bu yıkıntıların arasında derme çatma birkaç köy evi kuruluyor. Sonra bir gün bu evlerde yaşayan köylülerden birinin oğlu köhnemiş saraya hayran kalıyor. Böyle yıkık dökük kalmasına gönlü el vermiyor ve sarayı eski ihtişamına kavuşturmak için başlıyor çalışmaya. İşte bu saray Provence delidir. Köylü olan ise Misral. Bir Noel aynı Hikayesi Turuf mantarlı iki indim dedin Garigu. Evet muhterem peder. Tıka basa turuf mantarı dolu iki lezi sindi. Doldurulmalarına ben yardım ettim de ondan biliyorum. Oh oh turuf mantarına bayılırım. Söylesene başka ne vardı? Ah neler neler. Sülünler, orman tavukları, çalı horozları. Şöyle kocaman kocaman alabalıklar. Deme. Evet muhterem peder. Ya gümüş takımlar, çiçekler şamdanlarla süslü masa... Böyle Noel cüafeti görülmemiştir. Marke çevredeki bütün soyları davet etti. Orada olacağınız için çok şanslısınız. Tamam evladım tamam. Oburluk günahından uzak duralım. Özellikle de Hazreti İsa'nın doğduğu gece. Şimdi git mihraba mumlarını yak. Ayın çanını çal da gecikmeyelim. Bu konuşma 1600'lü yıllarda bir Noel gecesi Fransa'da bir şatonun rahibiyle yardımcı arasında geçiyordu. Aslında o gece şeytan yardımcının kılığına girip muhterem pedere oburluk burluk binanı için aklını çalmaya çalışıyordu dense yalan olmaz. Çanları duyan köylüler çatıya çıkan yokuştan tırmanmaya başlamışlardı. Soyluları taşıyan arabalar birer birer kalabalığın arasından geçiyordu. Senyörün temsilcisini tanıyan köylüler selam verdiler. İyi akşamlar Bay Arnaut. İyi akşamlar gençler. Ding dong, ding dong. Gece yarısı halini çan çalarken şatonun minik bir katedrele benzeyen şapeli tıklım tıklım dolmuştu. Birbirinden şık renk renk işleri içinde soydular, koronun önündeki sıralarda yerlerini almışlar, arkaya doğru rütbelerine uygun olan yardımcılar, kahyalar, uşaklar, hizmetçiler ve nihayet köylüler sıralanmışlardı. Kapının yanında da mutfaklık işlerinden sıyrılıp Yemek kokularıyla birlikte kiliseye giren aşçı çırakları duruyorlardı. Artık bu çırakların beyaz aşçı şapkaları mı yoksa hadi çabuk hadi çabuk aynen hemen bitirelim de sofraya oturulsun der gibi hızlı hızlı çalan çan mı rahibin aklını başından aldı bilinmez. Duaları okurken kaynayan tencerelerin, kızarmış bantarlı hindilerin görüntüleri aklından bir türlü çıkmadı. Muhterem peder bu hayallerin etkisiyle birinci ayini zar zor bitirdi. İkinci ve üçüncü ayınlarda okuduğu dualar giderek hızlanınca takip etmekte zorlanan ahali de şaşkınlıktan ne yapacağını bilmez bir şekilde ayak uydurmaya çalıştı. Derken bu telaşlı dua faslı sona erdi. Ve rahip çok hızlı gidiyor yetişemiyoruz diye yakınan dinleyiciler bile ziyafetin cazibesine kapılarak neşeyle dualarının son sözcüklerini söylediler. Daha beş dakika geçmeden tüm soylar masadaki yerlerini almışlardı bile. Baştan ayağa ışıl ışıl parlayan şato, şarkılar, çığlıklar ve görüşmelerle çınlıyordu. O gece muhterem peder öyle çok giyip içti ki, tövbe etmeye fırsat bulamadan, bir krizle son nefesini vererek tanrı katına çıktı. Gözüm görmesin seni ey günahkar Hristiyan, dedi yüce tanrı. Erdemlerle geçen bütün bir hayatı, Silecek kadar büyük bir günah işledin. Bir gece ayinimi çalmak ne demek? Bunu ancak kendi şapelinde seninle aynı günahı işleyen cemaatinle birlikte 300 Noel ayini yaparak telafi edebilirsin. İşte muhterem pederle ilgili anlatılan efsane bu. Artık şatonun yerinde yerler esiyor. Ama şapel yıkık döküklü olsa yerinde duruyor. Rüzgar şapelin yerinden çıkmış kapısını çarpıyor. Eşiği otlar bürümüş, bitraylar dökülmüş. Yine de her yıl Noel gecesi bu yıkıntılardan esrarengiz bir ışığın yayıldığını söyleniyor. İster inanın ister inanmayın ama buradaki bağcılardan biri biraz fazla kaçırdığı bir Noel gecesi burada gördüklerini bakın nasıl anlattı. Saat on birmiş giden yokuşta yürürken bir anda çok uzaklardan gelir gibi bir çan çalınmaya başlamış. Bağcı alevli meşaleleriyle yürüyen bölgeler görür gibi olmuş ve fısıltılar duymuş. İyi akşamlar Bay Arnaton, İyi akşamlar gençler. Bağcı cesaretini toplayıp şepelden içeri bakar ki ne görsün. Eski görünüşlü, şık giysileri içinde yaşlanmış, solmuş, yorgun soylular sıralarda oturuyorlar. Mihrabın önünde ise bir rahip tek sözcüğü bile duyulmayan dualarını okuyarak, bir oyana, bir buyana yürüyüp duruyor. Portakallar. Paris portakallar dallarından düşüp de ağacın altından toplanan meyvelerin hüznünü taşır. Sisli gecelerde kırmızı kağıtlara sarılı halde. ''İki kuruşa Valencia portakalı!" diye bağırarak el arabalarında satıldığını gören Parisliler, bu meyvenin bir ağaçtan geldiğini bile unutmuş gibidirler. Portakalı tam olarak anlayabilmek için meyveyi yetiştirildiği yerde, Sardunya'da, Korsika'da, Cezayir'de, yani Akdeniz'in ılık ikliminde ağacını da görmüş olmak gerekir. Bülay'da yakınlarında küçük bir portakal bahçesinde gördüğüm portakallar ne güzeldi! Koyu yeşil yapraklar arasında renkli camdan yapılmış cesina parlak altın toplar gibiydiler. Hatta bir gece olağanüstü bir hava olayı nedeniyle Cezayir'e kar yağmıştı da. Sabah toz gibi bembeyaz karın altındaki meyveler beyaz küllere sarılmış altın pırıltılarıyla bir göz şenleri sunmuşlardı. Portakallarla ilgili en hoş anım ise Korsika'da öğlenleri Siesa'ya gittiğin bir bahçeye ait. Bir tarafta portakal bahçesi Çit'in hemen yanından geçen yolun öte tarafında masmavi deniz. Bazen iyice olgunlaşan bir portakal pat diye dalından yanıma verirdi. Elimi uzatmam yeterdi. İçleri kırmızı, nefis portakallardı bunlar. Yaprakların arasından görünen deniz, havada dalgaların fısıltısı, sıcak portakalların kokusu. Bu bahçede uyumak ne güzeldi. Bazen de uykunun en tatlı yerinde trampet sesleriyle sıçrayarak uyanırdım. Yolda talim yapmaya gelen trampetçilerdi bunlar. Neden sonra yorulup çitin gölgesine otururlar ve çok susamış olurlardı. Ben de onlara bahçeden portakal atardım. Meyve nereden geldi diye şöyle bir baktıktan sonra kabuğunu bile soymadan portakalları nasıl dişlediklerini görmeliydiniz. Bu bahçeye bitişip bir başka küçük tuhaf bahçe daha vardı. İki yanına tilmeşi şimşir dikilmiş altın kumlarla döşeli yollar. Dikte bembeyaz bir bina. Önce buraya bir kasa evi sanmıştım. Meğer bir aile mezarlığıymış. Pazarları aile ürülerini ziyarete gelirdi. Sanki bu bahçede ölüm, mezarlıkların iç karartıcılığından uzaklaşıyordu. Mezarlığın yaşlı bahçesini, her gün sakin sakin ağaçları budar, toprağı beller, sular, solmuş çiçekleri büyük bir rezenle toplardı. Her işini, sanki buradaki ölüleri rahatsız etmekten çekinir gibi, sessizce yapıp bitirir. Öyle ki, bahçeden etrafa sonsuz bir dinlenmesi yayılırdı. Çekirgeler... Cezayir'den bir anı daha anlatayım sonra değirmene geri döneceğiz. Kısa haldeki bu çiftliğe ilk geldiğim gece hiç uyuyamamıştım. Yerin yabancılığı, yol yorgunluğu, çakal olumaları ve boğucu bir sıcak. Sabah gün doğarken penceremi açtığımda havada yoğun bir yaslısı dalgalanıyor. Gözlerimin önünde uzanan bu güzelim bağlarda, bahçelerde tek bir yaprak bile kumıldamıyordum. Ben bu güzelliklere bakarken bahçenin sahibi olan karı koca çoktan kalkmış. Mutfakta kahvaltı eden işçilerle ilgilenmeye başlamışlardı bile. Çan çalınca bey biraz da kaba bir sesle işçilere o gün ne yapacaklarını söyledi. Sonra başını kaldırıp göğü incirlerken beni görüp ''Ekinler için kötü bir hava, sürekka rüzgarı geliyor.'' dedi. Gerçekten de güneş yükseldikçe güneyden öyle sıcak bir rüzgar esmeye başladı ki Devasa bir fırının kapağı açık kaldı sanırdınız. Miskinlikle geçen sabahın ardından öğle yemeğini oturduk. Tam sofradan kalkacaktık ki dışarıdan bağırışlar duyduk. Çekirgeler, çekirgeler felaket haberi almış gibi Beti beni zaten ev sahibimi birlikte dışarı fırladık. Bütün hizmetkarlar da öğle uykularından uyanıp ellerinde tencere, tava artık ses çıkaracak ne buldularsa Onlara vura vura dışarı uğramışlardı. Meğer havaya böyle ses titreşimleri yayarak çekirgelin yere inmelerini önlenebiliyormuş. Ne var ki bütün bu gürültü şamata rağmen uzaktan görünen kocaman bir bulut giderek yaklaştı. Yaklaştı ve bir dolu sana gibi gökten çekirge yağmaya başladı. Bir anda bütün tarlalar, bahçeler, parmak büyüklüğünde kocaman çekirgelerle kaplandı. Sonra katliam başladı. Herkes kazma ile kürekle çekirgeleri eziyor, ama sanki ölenlerin yerine katmanlar halinde daha da fazla sayı oluyordu. Yardıma gelen askerler çekirgeleri yakarak öldürmeye giriştiler. Bir süre sonra öldürmekten yorulmuş, yanmış et kokusundan midem kalkmış halde kendime eve attım. Ama içerisi de kapıdan, bacadan giren çekirgelerle doluydu. Bu böyle geceye kadar sürdü. Tonlarca çekirge öldürüldü. Ama gece boyu evin mobilyalarının altından tıkırtılar gelmeye devam etti. Sabah kalkıp pencereyi açtığımda çekirgeler gitmişlerdi. Ama arkalarında nasıl bir enkaz bıraktıklarını görmeliydiniz. Tek bir çiçek, tek bir ot bile kalmamış. Her şey ya kemirilmiş ya yanmıştı. Muz, kayısı, şeftali mandalina ağaçlarının yalnızca dalları görünüyordu. Su kaynaklarının temizlenmesi, toprağın kazılıp yumurtaların yok edilmesi gerekiyordu. Göz alabildiğine verimli bahçelerin bu hali öyle iç burkucuydu ki. Kamark Öyküleri 1. Yola Çıkış Şatoda heyecan haberci çiftlik kolcusundan al kuşlarının geldiğini bildiren bir mektup getirdi. Komşularım siz de bize katılın. Deyip, tüfekle köpekleri ve erzakları yükledikleri at arabasıyla beni almaya geldiler. Ve sabah saat 5'te yola koyulduk. Kuru bir aralık sabahıydı. Ar yoluna giderlerken dağlardan topladıkları şifalı otları satmaya gelen köylerle karşılaştık. Dar sokakları, küçük kapalı eski siyah evleriyle Fransa'nın en güzel kentlerinden biri olan Ar'dan dört nala geçtik. Limandan bizi kamarka götürecek olan buharlı gemiye bindik. Ren nehri boyunca ilerlerken gemi her çiftlikte durup işçi indirdi. Öyle ki biz ineceğimiz yere ulaştığımızda gemide neredeyse kimse kalmamıştı. Çiftliğe geldiğimizde işçiler, bağcılar, çobanlar mutfaklı sessizce yemeklerini yorlardı. Çok geçmeden çiftlik koldusu göründü. Biz de al üstünde konuşa konuşa yola koyulduk. Ekili toprakları geride bırakıp kamarkın yabani kısımlarına ulaştık. Göz alabildiğine uzanan çayırlar ve bataklıklar arasında paralayan su kanalları, sazlar, tuzlu su bitkilerinin arasında gizlenmiş sürüler ve oğanın yaydığı ıssızlık hissini daha da güçlendiren rüzgar. 2. Kulübe Damıda duvarı da kurutulmuş sazlardan oluşan kulübemiz yüksek tavanlı. Pantilesiz tek bir ibaretti. Güneş ışığı sadece camlı kapıdan giriyordu içeriye. Kireç badanalı duvarlarda tüfekler, av çantaları, çizmeler asılıydı. Geceleri rüzgar estiğinde insan kendini bir gemideymiş gibi hissediyordu burada. Ama kulübenin en güzel olduğu zamanlar öğleden sonralarıydı. Yanan şöminenin yanında tek başıma oturmayı severdim. Rüzgar eser, kapı sarsılır, Sazlar ışırlar, bütün bunlar etrafımdaki doğanın ürperişlerinin bir yansıması gibi gelirdi bana. Kış güneşi ışınlarını gönderir, masfavi göğün altında gölgeler uzanırdı. En olağanüstü zaman ise avcılar gelmeden hemen önceki gün batımıydı. Rüzgar durur, kıpkırmızı kesilen güneş yavaş yavaş batarken akşam karanlığı nemli kanatlarıyla inardı. Uzun bir üçgen şeklindeki ördek sürüsü sanki yere konacakmış gibi çok alçaktan uçarak geçerken kulübenin ışığını görünce yükselip uzaklaşırdı. Ağla dönen koyu sürülerinin ardından tanıdık ayak sesleri ve nişete gülüşlerle avcılar geri dönerlerdi. Kulübe bir anda hayatla, gürültüyle dolar, tüfekler bir köşeye dizilir, çizmeler çıkartılıp gelişi güzel atılırdı. Biz sofradayken Bekler de dışarıda dillerini şapırdatarak lapalarını yerlerdi. Yemekten sonra fazla oturulmazdı. Sönmeye yüz tutan ateşin karşısında korucuyla benden başka kimse kalmaz. Biz de iki kelam ettikten sonra korucu kalkar, lambasını yakar, ben de gecenin içinde kaybolan adımlarını dinlerdim. Üç pusu. Pusu avcının belirsizlik içinde bekleyişidir. Ben en çok pusunu Güneş batarken olanını severim. Bataklık çizmelerim ayağımda, aralarında kurbağaların kaynaştığı tuz kokulu sazları ayırarak ve çamura saplanmamaya dikkat ederek yavaş yavaş ilerlerim. İşte bir ılgın kümesi. Altındaki kuru toprağa yerleşip bekleyebilirim artık. Korucunun yanına verdiği kocaman beyaz tüylü al köpeği, bir su tavuğu geçtiğinde kulaklarını geriye atıp başını yatırarak özel bir işaret verir. Hadi çek dati, çeksene demektir bu. Ama ben iyi bir avcı değilim. Hep ıskalarım. Zaten benim asıl hoşuma giden avlanmak değil. Burada doğanın seslerini dinleyip kokularını içime çekerek durmak. Derken karanlık çökmeye başlar. Kimi zaman sanki arkamda biri varmış ki birikilerim. Arkama döndüğümde güzel gecelerin eşlikçisi olan Solunay'ı görürüm. Artık her yer yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış. Kuşlar ay ışığında bizi görecekleri için geri dönme zamanı gelmiştir. Mavi bir ışıkla yanan sulara basa basa ilerlerken suya düşmüş yıldızlar ve ay ışığı her adımda birbirine karışır. 4. Görüş Farklılığı Kulübeye bir tüfek atımlık uzaklıkta, bizimkine benzeyen ama daha basit ve köy işi bir kulübe vardı. Korucumuz eşi ve iki çocuğuyla burada otururdu. Kızı işçilerin yemeklerini verir, balık ağlarını onarır, oğluysa ağları toplumada, belt kapaklarını açmadan kolcuya yardım ederdi. Yaşları daha küçük olan iki çocuk Arlı'da anneannelerinin yanındaydılar ve belirli bir yaşa gelinceye kadar da orada kalacaklardı. Çünkü burada ne okul ne de kilise vardı. Üstelik bataklık havası çocukların sağlığı için de iyi değildi. Yaz ayları geldiğinde sular buharlaşır, sivrisinek bulutlarının döne döne dolaştığı pis kokulu bir sis sarardı her yanı. Bir seferinde korucunun bütün ailesinin sıtmadan yataklara düştüğüne tanık olmuştu. Burada korucuların hayatı gerçekten zordu. Bizim korucu yine de şanslı sayılırdı. En azından eşi ve çocukları ile birlikteydi. Birkaç kilometre ötedeki at bekçisi ise yapayalnızdı. Kulübesi hamağından ocağına, iskambesinden kapının kilidine kadar bizzat kendi elimden çıkmaydı. Kendisi de en az barınağa kadar tuhaf olan bu adam, bütün yalnızlar gibi sessiz bir filozoftu. Otlakta olmadığında kulübesinin önünde oturur, atlarına verdiği ilaçların içinden çıkan renkli kullanma kılavuzlarında ne yazdığını sökmeye çalışırdı. İşin ilginci bizim koruculu komşusu hiç konuşmazlardı. Bir gün bu anlaşmazlığın nedenini sorduğumda siyasi görüşlerimiz farklı diye yanıtlamıştı beni. Bu el yerde yalnız yaşayan, kente ancak yılda bir giden bu iki adamın siyasi görüşleri yüzünden birbirinden nefret etmesi ne garip. 5. Göl Kamark'ın en güzel yeri Bakres Gölüdür. Sık sık avu filan bırakıp bu tuzlu gölün kıyısında oturmaya giderim. Gölün etrafı yüksek sazlarla, binbir renkten çiçeklerle çevrilidir. Güneşin ufukta giderek alçaldığı saatlerde gölün suları göz alabildiğine uzanır. Manzarayı bozacak ne bir kayık ne de yelkenli olmadığından insan bir enginlik genişlik hissediyor. Ta uzaktan göldeki dalgaların yansımalarına kapılan kara ördek, balıkçıl, balaban, flamingo sürüleri, hatta mısırın kutsal aynak kuşları buraya yakın eder. Oturduğum yerden at bekçisinin isimlerini sayarak atlarını çağırdığını duyarım. İsmini duyan at koşarak bekçinin elinden bu laf gelir. Daha ötede yine aynı kıyıda atlar gibi özgür otlamaya bırakılmış sığır sürüleri vardır. Bu hayvanlar sığır dağlama törenleri ve köy şenlikleri için yetiştirilirler. Ama burada bir başlarınadırlar. Kendilerini yönetecek yaşlı bir boğa seçer. Onun liderliğinde yaşarlar. Mesela fırtına çıktığında bütün sığırlar şeflerinin ardına geçer, geniş alanlarını rüzgara doğru çevirir, birbirlerini iyice sokularak dururlar. Buradaki çobanlar buna boynusu rüzgara dönmek derler. Bu kurala uymayan sürünün vay haline. Nereye gideceklerini şaşırıp dört bir yana dağılır, kaybolup giderler. Kışla hızlanı Bu sabah gün doğarken trampet sesleriyle ayağa fırladım. Tam tararam ram tam tam tararam. Bu saatte ormanımda trampeta. Ne tuhaf. Hızla yataktan çıkıp kapıyı açtım. Kimse yoktu. Ses de kesilmişti. Islak yaban asmaların arasından birkaç çulluk havalandı. Rüzgar ağaçların arasından esti. Güneşin ilk ışınlarından biri değirmenin çatısına düştü. Tam o anda görünmez trompet tekrar çalmaya başladı. Tam tararam tam. Of ya! Güneşin doğuşunu ormanın dibinde trampetle karşılamaya gelen bu yabani kim olabilir? Dikkatlice baktım ama lavanta öbeklerinden ve çam ağaçlarından başka bir şey göremedim. Muzur orman perisi Puk, de yan gelip yatan şu Parisliyi yerinden bir sıçratalım bakalım demiş. Olmasın sakın. Puk değilmiş. Ara tatil için kışlasını bırakıp memlekete gelen pistolet lakaplı Trampetçi olanmış. Burada sıkılıyor, trampetini çalarak kışta özlemini unutmaya çalışıyor. Bugün de benim küçük yeşil tepeme gelmiş hayal kurmaya. Ne ayağının dibinden havalanan keklikler, ne kekik kokuları, ne titreyen örümcek ağları. Hiçbirinin farkında değil. Ah kışlamın kocaman döşeme taşlı tavlusu, sıra sıra pencereleri, karavana gürültülerinin yankılandığı kemerleri. Ah, tam tararamram tam. Ah, o güzelim kireç boyalı koridorlar, yatakhanek kokusu, kariy örtülü yataklar, silahlıktaki pırıl pırıl tüfekler. Ah, tam tararam tam. Ah, nöbet geceleri, içine yağmur giren eski nöbetçi kulübesi, üşüyen ayaklar, arabaların geçerken üstümüze sıçrattığı çamurlar, angaryalar, Pis kokulu küvet Yağmurlu sabahlarda çalan Kalk borusu Nefes nefese yetişilen Yat içtiması Tam tararam ram tam Sen hüryalara dal Dal tabi Seni engellemek bana düşmez Vur trampetine Bütün gücünle Sana gülmeye hakkım yok Sen böyle kışlanı özlerken Ben de benimkini özlemiyor muyum sanki Aynısının kışlan gibi benim de Paris'in buraya kadar peşimden geldi. Bizler Paris kışlalarında mavi alpleri, lavanta kokularını özleriz. Sonra buraya Provence gelince de kışlamız gözümüze tutar. Köyde saat 8'i vurdu. Pistolet trampetini çala çala dönüş yolunu tuttu. Çala çala aşağı indiği duyuluyor. Ben çimenlere yatmış uzaklaşan trampet sesini dinlerken Paris'in çamların arasından Resmi geçitini görür gibi oluyorum. Ah Paris, Paris, her daim Paris.